Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır hastalıkla alakalı bazı konulara temas ediyordum. İnşallah bu hafta bu konuyu noktalayacağım. Ee, bu hafta esas hastalık olan manevi hastalıklarla, kalp hastalığıyla, gönüldeki günah mikroplarının açtığı yaralarla ilgili e, konuları gündeme getirmeye çalışacağım. Giriş yapmak babından hastalıkla ilgili birkaç cümle ifade etmiş olayım. Hastalık aslında ruh ile vücut arasındaki ahengin, dengin, dengenin bozulmasından ortaya çıkar. Dolayısıyla vücutla ruh arasında yeterli bir irtibat kuramadığımız müddetçe bu psikolojik rahatsızlıklara, dengesizliklere, anormalliklere yol açacaktır ki esas hastalık bu. Ama hastalığın... Unutmayalım ki devamlı, olumlu tarafları da var. İnsan sabrederse, bunun bir imtihan olduğunu kabul eder ve o imtihanı kazanmaya çalışırsa, hastalık hiç aldatmayan bir nasihatçı olur. İkaz eden bir mürşit konumunda insanı günahlardan alıkoymaya, ölümü hatırlatmaya, insanın aciz olduğunu, Rabbinden bazı şeyler istemesi gerektiğini, kulların yaptıklarının, ilaçların Doktorların sadece birer vesile olduğunu, Allah dilemeden hiç kimseye bir hastalık gelmeyeceği gibi şifanın da gelmeyeceğini anlar, dünyaya dört elle sarılmaktan vazgeçmeye gayret eder. Hastalık bazılarına önemli bir definedir, çok kıymetli bir ilahi hediyedir. E, dolayısıyla e, bu hastalığın hediye olma yönünü, ...günahların kefaret olması yönüyle, insanın dünyada da olgunlaşması yönüyle değerlendirmek gerekir. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, çok merhametli olarak e, bütün yaratıkları yaratan Allahü Teala... ...en sevdiği kullarına, merhametiyle lütfettiği peygamberleri başta olmak üzere büyük insanlara hastalıkları, dertleri, musibetleri vermezdi. O yüzden... Peygamberimiz de nice zamanlar hasta olduğuna, e, vefatından önce e, kimi zaman kendinden geçecek, bayılacak kadar şiddetli hastalıklara duyçar olduğuna, Eyüp aleyhisselam gibi peygamberlerin bazılarının çok büyük çapta hastalıklara müptela olduğuna göre hastalığın arka planında elbette güzellikler var, hayırlar var, insanın olgunlaşması ve ...ahirette güzel derecelere ulaşması var. Hastalık aslında bir kısmı da bizim kendi ellerimizle yaptığımız yanlışlıkların sonucudur. Sigara içenlerin, karaciğerlerinin, vücut iç yapılarının bozulması, böbreklerinin deforme olması gibi... ...nice e, nefes yollarıyla alakalı hastalıklara e, ve adı çokça listeye girebilecek e, nice hastalıklara e, yol açabilmesi yönüyle... Ee, nasıl ee, insan kendi eliyle kendi hastalığını hazırlıyor? Hastalık çoğu zaman insanın kötü zevklerinin birer ücretidir. Evet zevklerimizi kontrol altına alamıyorsak, nefsimizi terbiye edemiyorsak bu hastalık olarak cezasını kendi ellerimizle çekmemiz e, gibi bir neticeye vardırır. Sevgili dinleyiciler, kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmadığı için önce hastalıklarımızı teşhis etmek, doğru teşhis etmek gerekiyor. Bu özellikle manevi hastalıkları için günahlarla yıpranmış gönlünü hala benim kalbim temiz, benim ne günahım var deyip başına gelen musibetleri kendi elleriyle yaptığı suçların, günahlarının bir cezası olarak değerlendirmeyen nankör insanın, e, ...yapısını e, tedavi olmak istiyorsa mutlaka hastalığının önce kendisi tarafından kabul edilmesi gerektiğini değerlendirmek lazım. İyileşmek istemeyen hiçbir hastayı kimse iyileştiremez. Ne doktor ne manevi gönül doktorları eğer ayak direyorsa insan e, iyileşmek istemiyorsa, hastalığını kabullenmek istemiyorsa... ...ona hastalığını kabullendirmeden ilaç vermemiz mümkün olmayacaktır. ...o ilacı da kullanmayacak, e, kendisine zarar vererek e, hayatını e, olumsuz şekilde sürdürüp noktalayacaktır. İnsan tuhaftır aslında, binlerce hastalıktan bir ikisine sahip olduğu halde... ...diğer yönlerden sağlıklıysa ço çoğuna bakarak şükredeceğine, bardağın dolu tarafının çok olduğuna bakarak... ...bardağı dolu kabul edeceğine hastayım der, şikayet eder. Binlerce, on binlerce hastalıktan bir iki tanesi varsa... İnsan on binlerce hastalıktan şu kadar çoğu yok, yüzde doksan yok diye şükredeceğine bir iki hastalığı önemser ve hastayım der. Dolayısıyla şikayetçi anlamında bu ifadeleri söylemek, şükretmeyen nankörlük yapısıyla bunları değerlendirmek istiyoruz. Yoksa tabii ki bir iki tane de hastalığı olsa hastalık elbette istenmeyen bir şeydir ve tedavi olma imkanı varsa elbette o çareye başvurulacaktır ama... İnsan maalesef şükretmeyen, hep şikayet eden, hep olumsuz tarafları gören kara gözlüklü bir yapıya büründü. Musibetlerden sonra insanı terakki ettiren aslında ikinci faktör hastalıklardır. İnsan musibetleri de hastalıkları da Rabbinin ihsanlarından saymalı ve hastalığına bile şükretmeli, şükür içinde yine sabretmeli, çözümü Allah'tan beklemeli... Kendi problemlerinin e, hastalık konusunda ne kadar sebep olduğunu değerlendirmeli, vücudunun Allah'ın verdiği bir emanet olduğunu kabul ederek onu günahlarla yıpratmamalı, e, o emanete e, hastalıkları davet edecek olumsuzluklar yaparak ihanet etmemeye gayret etmelidir. Hastalığın çoğunlukla kaynağı midedir, şifanın temeli de perhizdir sevgili dinleyiciler. Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde nafile oruçlarla Ramazan'a hazırlanmış olurken, aynı zamanda abur cubur atıştırmak veya midemizi tıka basa doldurmanın nice hastalıklara davetiye çağırdığını, artık günümüzde üç kişiden birinin obezite denilen kendi başına bir hastalık ve ayrıca başka hastalıklara davetiye olan göbeklerdeki, Aşırı yağ bağlamayı, şişmeyi, enselerin kalınlaşmasını bunun şu alet veya bu aletten önce evvela nefsimize, irademize sahip olarak midemize gireni kontrol etmediğimiz müddetçe o zayıflatıcı aletlerin çok da bir önemi olmadığını değerlendirmek lazım. Kapitalizm bir taraftan insanlara e, her şeyi yemesi için, içmesi için bolca... Tüketimi teşvik eder, reklamlarla, e, kredilerle, kredi kartlarıyla, marketlerle tuzak kurar. Yani insanlar e, çokça yesinler ve hasta olsunlar. Sonradan da zayıflamaya çalışsınlar ya da özel hastanelerde tedavi olsunlar diye. Yine kapitalizm bu konulardan da insanı e, ne yapar? Etkilemeye ve onu sömürmeye çalışır. İnsanların çoğu da... Zengin olacağım diye sağlığını tehlikeye atar, sonra ömrünün kalan tarafını da e, iyileşeceğim diye parasını harcamaya çalışır. Halbuki ne aşırı hırs ile sağlığını hiçe sayarak olumsuz şartlarda çalışıp ruh ve beden sağlığını e, tehlikeye atmalı, ne de aşırı şekilde belirli bir yaştan sonra da e, hastane hastane, doktor doktor, ilaç ilaç e, arayış içinde ...fazlaca bulunmalı. O yüzden... E, ...belki... ...hasta ziyaretleri bizim açımızdan... ...çok önemlidir öncelikle... E, ...gittiğimiz hastaya... ...moral verme... ...onun ilaçtan çok daha fazla... ...ihtiyacı olan tesellisi... ...konusunda ziyaret etmenin... ...hastaya faydası var... E, ...bu konuda... E, ...onun duasını almak gibi... ...bir güzelliği var ise... Aynı zamanda hasta ziyaretinin bizim açımızdan da çok büyük faydası var. Hem sevaba girmek, Allah'ı ziyaret etmiş gibi olmak hem de olgunlaşmak, bizim sağlığımızın kıymetini bilmediğimizi hasta bir arkadaşımızı, dostumuzu ziyaret ettiğimizde onunla kendimizi mukayese ederek şükretmemiz ve Allah'ın sağlık nimetine Hamd etmemiz gerektiğini bilmemiz ve e, bu konuda e, görevlerimizi yerine getirmemiz önemlidir. E, özellikle e, ölümcül hastalara, kanser hastalarına, felçilere, e, yatalak hastalıklara, hastalara ziyaret etmeli ki kendimizdeki ufak tefek hastalıkların e, çok abartılmaması gerektiğini değerlendirelim. E, kendimizi bu tür hastalarla mukayese ederek Allah'ın sağlık nimetine şükredelim. Sağlığın değeri bilindiği gibi ancak hastalıkta belli oluyor. Sağlık temelde bir vücut işi olmaktan öte, öncelikle kafa ve gönül işidir sevgili dinleyiciler. İnsan kendisini aşırı hasta hissediyorsa, bedenen hasta olmasa bile hasta olmuş olur. Ee, ama e, nice hastalıklara uğradığı halde bunu sabırla karşılıyor, tevekkülle karşılıyor ve kendisini iyi olduğunu değerlendiriyor, başka daha... Zor hastalardan ölümcül hastalardan daha iyi olduğunu değerlendirip kafa ve gönül yönüyle hasta olmadığını düşünüyorsa o kimse hastalığı da çok iyi atlatacak hem sabretmiş hem de gönlünü ferah tutarak moralini güçlendirmiş hastalıklarının iyileşmesi için büyük çapta adım atmış olacak hem de olgunlaşacak ve günah yerine sevaba girmiş olacaktır. E, ve esas hastalık da kafa hastalığıdır gönül hastalığıdır sevgili dinleyiciler. Bedenimizin hastalığı elbette önemli ama akıl yönüyle hasta olmak, hele hele manevi özellikler yönüyle, hidayet yönüyle, iman yönüyle hasta olmak hastalıkların en fecisidir, e, en kötüsüdür. Diğer hastalıklar insanı belki günahlarını e, temizletmeye vesile olur ama e, gönül hastalığı e, insanı e, düzeltme yerine perişan eder. E, dünyada belki böyle insanlar günahları bolca yapma yönüyle manevi olarak hasta olduğunu hissetmezler ama bunun ölümden sonrasının kendisine davetiye çağıracağı olaylar elbette en feci bir hastanın Allah'tan sığınacağı bir durum kadar fecidir. Doktorlar bedenin hastalığını iyileştirmeye çalışsalar da davetçi alimler, tebliğciler, işte İslam'ı tebliğ eden radyolar, dergiler, Müslümanca yazılmış kitaplar, ee, ve nasihat eden e, hocalar ruhun kalbin hastalığını tedavi etmeye çalışırlar dolayısıyla onların da kadrini kıymetini bilmek doktor kadar e, hocaların da hakkı anlatan İslam'ı tebliğ eden e, araçların da kıymetini bilmek e, onların da <gülüyor> e, hayrı için dua etmek e, herhalde bize yakışan husustur evet <gülüyor> sevgili dinleyiciler <gülüyor> böyle bir girişten sonra Kur'an-ı Kerim'in esas hastalığı manevi hastalık olarak değerlendirdiğini tekrar hatırlatmış olalım. Ee, Kur'an-ı Kerim fiziksel hastalıkları için maraz kelimesini kullansa da çoğunlukla mecaz olarak bu kelimeyi manevi hastalık için kullanır. Dolayısıyla Kur'an yaklaşık onda dokuz olarak hastalığı, gönül hastalığı yani günah hastalığı, şirk hastalığı, küfür hastalığı olarak kalbin hastalanmasını Önemser, bunu ciddiye alır, bunu ikaz eder. Esas hastalığın beden hastalığından çok daha beter olan manevi özelliklerle olduğunu ısrarla vurgular. Hak'tan, doğruluktan ve güzel ahlaktan ayrılma, nifak, iki yüzlülük Kur'an'a göre ciddi bir hastalıktır. Bu konu nice ayetlerde vurgulanır. Yine Kur'an'da vurgulanan haset, kıskançlık, Şehvet yani aşırı şehvani hayvani duygular ve meyiller. Fisku fücur, yani günah ve zina arzusu şeklinde e, ahlaksızlığa niyetlenme ve açıktan günah işleyebilme durumları bunlar hep e, nefsi hastalıklar için, e, gönül hastalığı için, manevi hastalıklar için Kur'an'da zikredilir ve bunların esas hastalık olduğu vurgulanır. Kur'an müminlerin imanlarını kuvvetlendirip, Onlara deva olurken münafıkların da kalplerindeki hastalıklarını artırmaktadır. İyi niyetle Kur'an'a yaklaşmayan insan ancak hüsranını, hastalığını artırmış olur. Ee, önemli olan kasıttır, niyettir, inançtır. Eğer siz Allah'ın kitabına e, iman ederek... E, gönlünüzdeki hastalıklara şifa olsun diye, bireysel, ailevi, sosyal ve siyasal bunalımlara çözüm olsun diye Kur'an'a müracaat ediyorsanız, Kur'an deva olarak, şifa olarak kendisini size faydalandıracak, e, sizi nurlandıracak, rahmete gark edecektir. Ama siz mesafeli olarak yaklaşıyor, Kur'an'ı e, bir şüpheyle e, ve test etmek niyetiyle, e, ...kalbinizdeki hastalıkların e, artırılması e, anlayışıyla müracaat ediyorsanız, Kur'an da sizin nasibiniz olan şeyleri verecektir. Aynen Kur'an'ın yağmur gibi rahmet olması örneği verilebilir. Rahmet olan Kur'an, gökten indirilmiş yine yağmur gibi e, Kur'an e, aynı şekilde üzerine düştüğü şeyin özü ne ise... ...o öze uygun şekilde... E, ...yapıyı artırır... E, ...bir rahmet e, kabul eden edilen yağmurun... E, sözgelimi zehirli bir bitkinin... ...zehrini artırdığı gibi... ...ama tatlı bir meyvenin de... ...tadını artırdığı gibi... ...Kur'an da indiği kalpte zehir varsa... ...onun zehrini artıracak... ...indiği gönülde iman varsa... E, ...hayır varsa... ...iyileşme niyeti varsa... ...onun da güzelliğini, hayrını, şifasını artıracaktır... Kur'an bunu açıkça vurgular. Zalimler için şifa olmak bir tarafa, onun onların yalnızca ziyanını artırır der Kur'an. İsra Suresi'nin 82. ayetinde. İman etmeyenler için Kur'an bir körlüktür. Fussilet Suresi'nin 44. ayetinde vurgulandığı gibi. Kur'an'a göre esas önemli olan hastalık Kalplerde olan manevi hastalıktır dedik, i̇nanç, inanç hastalığıdır dedik. Münafıkların kalplerinde hastalık vardır, nifak ve haset hastalığı vardır. Kur'an öyle vurgular. Allah da onların bu hastalığını artırır eğer e, hidayete doğru adım atmıyorlarsa. Bakara suresi 10. ayette ifade edildiği gibi. Kur'an açısından hastalığın en önemlisi manevi olduğu gibi şifa da sevgili dinleyiciler esas olarak manevi alan için söz konusudur. Kur'an'a biz maddi hastalıklarımızdan ziyade psikolojik e, ruhi hastalıklarımız için günahlara meyilli nefislerimizin e, e, Allah'a meyil etmesi sevaplara faziletlere erdemlere meyil etmesi için e, manevi olarak şifalanmak. E, ''Gönül kirlerimizi arındırmak için müracaat etmeliyiz.'' Kur'an'da kalplerin günah ve şirkle hastalıklı hale gelmiş değişik durum ve özellikleri e, ayetlerden yola çıkarak şöyle sıralanabilir. Kur'an, ''Galiz ve kaba katı kalplerden bahseder.'' Eğri kalplerden bahseder, gafil ve gaflete düşürülmüş kalplerden, taş gibi katı kalplerden bahseder. Aynı şekilde kılıflı, örtülü kalplerden, hasta kalplerden bahseder. Mühürlü kalplerden, bağlı kalplerden, kapalı kalplerden, kör kalplerden, kilitli kalplerden bahseder sevgili dinleyiciler. Bütün bunlar hastalıkların ayrı ayrı yönleridir. Ama bilmiş olalım ki esas olarak gönlümüzdeki... Ee, siyah nokta şeklinde günahlar yönüyle deliren e, manevi mikropların arındırılması için Kur'an eczanesine, Kur'an'ın tavsiye ve e, direktiflerine uymamız gerekiyor. Nice insanlar... Hatta yanlış yere e, muskaya müracaat ediyorlar, üfürükçelere müracaat ediyorlar, cincilere müracaat ediyorlar, hastalıkları için bazen e, maddi hastalıkları için e, okunmaya, muska taşımaya müracaat ediyorlar da esas gönül kirlerinin arınması için, esas manevi problemlerinin halli için, esas ahirette karşılığı görülecek problemlerin çözümü için Kur'an'a müracaat etmiyorlar. Esas bizim e, Kur'an'dan şifa almamız gereken e, hususlarımız, e, manevi hastalıklarımızla alakalı olmalı. E, gönlümüz e, niye Allah'a tam irtibat halinde değil, niye ibadetlerden yeterince zevk almıyor, nice Kur'an'ın emirlerini yapmakta gafil davranıyoruz. Bu konulardaki suçumuzu e, hastalığımızın teşhisi olarak önce kabullenip, bu konularda çözüm için, bu konularda şifa için Kur'an'a e, tüm gönlümüzü açarak müracaat etmeliyiz. Onun tavsiyelerini, reçetelerini uygulayarak e, gönlümüzü e, hastalıklardan arındırmalı ve huzura, itminana, e, sevaplardan, faziletlerden zevk alacak, imanı imanla alakalı salih amelleri e, sevecek, ondan haz duyacak bir gönül temizliğine ulaşmış olalım. Sevgili dinleyiciler, kalplerin hastalığı ve giderek mühürlenmesinin sebeplerini Kur'an e, ısrarla vurgular. Dolayısıyla bunları önce gündeme getirmek, e, esas hastalığın kalp hastalığı olduğundan dolayı bunların Kur'an tarafından nasıl değerlendirildiğini e, e, ifade etmek istiyorum. Kur'an'dan yola çıkılarak kalbin hastalıklarına ve giderek mühürlenmesine sebep olan mikropları, manevi mikropları şöyle sıralayabiliriz. Dünya sevgisi, dünyayı aşırı şekilde gönlümüze e, muhabbet olarak yerleştirmek, dünyevileşmek, kötü çevre, kötü kimselerle arkadaşlık, çok yemek ve çok gülmek, başta büyük günahlar olmak üzere her çeşit haramlar, en sinsi hastalık olan e, münafıklık ve ölümcül hastalık olan şirk, Kur'an'ın ısrarla çözümü için müracaat edilmesini emrettiği önemli hastalıklardır. Esas hastalık bunlardır. Kalp hastalıklarının ilacı, Kur'an-ı Kerim'i düşünerek, anlayarak okuyup, kendi hayatına ve toplum hayatına, aile hayatına geçirmeye çalışmakla mümkün olacaktır. Dolayısıyla, Kur'an sadece yüzünden okunarak şifa talep edilmesi ve bununla yetinilmesi gereken bir kitap değildir. Mümkün Kur'an'ın metni de şifadır ama esas şifa Kur'an'ın e, tavsiyelerine uymaktır. Nasıl e, ilaçların içerisindeki prospektüsü okuyarak onu güzel sesle okuyup duvara asarak şifa beklemek doğru değildir. Kur'an'ın da esas şifa yönü onun içindekilerinin okunup tatbik edilmesiyle, uygulanmasıyla olacaktır. Yoksa e, Kur'an sadece anlamı bilinmeden efendim, e, bir efsun kitabı gibi, bir dua kitabı gibi e, okunup yetinilecek ve Kur'an'ın rahmet ve şifa yönü, e, Kur'an'la irtibat sadece bu yönle sağlanılacak. Bu kesinlikle doğru değildir. E, en azından eksik, yarım ve ee, şifa yönüyle de tam şifa vermeyecek bir konumdur Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde Konu Kur'an ve hastalık e, olduğu için ısrarla hatırlatayım ki sevgili kardeşlerimiz e, Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır Ramazan'a Ramazan özelliği veren temel vurgu Kur'an'ın o ayda inmesidir Dolayısıyla Ramazan'ı tek kelimeyle ifade etsek Hatta oruçtan önce Kur'an ayı demek zorundayız ee, o yüzden nice insanlar Kur'an'ı Ramazan'da diğer 11 ay ihmal etmiş olsalar, yeterli şekilde müracaat etmemiş olsalar bile Ramazan'da Kur'an sayfalarını tekrar açıp, tekrar okumaya, hatmetmeye, e, çokça Kur'an'la haşır neşir olmaya gayret ediyorlar ki, bu önemli bir güzelliktir. Ama sevgili dinleyiciler, maalesef, Örf olarak, adet olarak, e, annelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz bir usul olarak Kur'an'ı sadece Arapça metinden okumamız çok eksiktir, çok yarımdır, çok e, e, neticeye bizi ulaştırmayacak e, basit bir e, e, davranıştır. Bir, esas Kur'an'ı manasını öğrenmeye çalışarak, tefekkür ederek... Allah'ın bize emirleri nelerdir, yasakları nelerdir, Allah bizden neler istiyor, dinini kendi kitabından, kendi e, ifadelerinden öğrenelim. O yüzden hangi hocanın dediğine inanacağız, hangi hüküm doğrudur, dinle ilgili tartışmalarda esas Allah'ın hükmü nedir diye insanlar bizi kandırmasın, çarpıtmasın, tahrifatçı, gelenekçi veya modernist yaklaşımlar bizi Kur'an çizgisinden saptırmasın diye Kur'an'ı birinci elden meal ve tefsirleriyle okumaya çalışacağız. E, Hatim etmemiz şart değil. Kur'anı günde en azından sözgelimi on sayfa okuyalım, beş sayfa okuyalım, ama malî ile okuyalım. Malinde e, yeterince anlamadığımız, e, tefekkür edip de eksik kaldığımız, e, anlamşılması gereken ayetleri de en azından o ayetleri tefsirlere müracaat edelim. E, hepimiz. Ee, herhangi bir Kur'an meali alabilecek Küçük çaplı birer tefsir alabilecek Maddi imkanlara sahibiz ee, Dolayısıyla en fakirler Nasıl bir televizyon almaya Radyo almaya güçleri yetiyorsa Bir Kur'an-ı Kerim meali veya tefsiri almaya da Güçleri yetecektir Kaldı ki gücü yetmeyen insan varsa Gerçekten varsa e, Telefon açsınlar biz onlara Gerçekten okuyacaklarsa Kur'an meali e, ulaştıralım Tefsir ulaştıralım Zaten bu tür biliyorsunuz organizeler de var. Bir milyon kişiye Kur'an ulaştırma niyetiyle yola çıkan arkadaşlar tebrik ediyorum. Hangi grup, hangi düşünce sistemi olursa olsun Kur'an'a en büyük hizmet böyledir. İslam'a en büyük hizmet böyle olabilir. Dolayısıyla insan Kur'an'la buluşsun diye bir milyon kişiye Kur'an ulaştırma niyetiyle yola çıkan arkadaşlar rakamı büyütmüşler. Çok sevindik. On milyon insana Kur'an meali, Kur'an metniyle birlikte ulaştırma gibi hedeflerini büyütmüşler. Dolayısıyla o organizelerden yararlanılabilir veya Kur'an meali isteyen insana herhalde hepimiz severek, en güzel e, yazılmış maallerden, e, en güzel tefsirlerden hediye edebiliriz. Dolayısıyla problem e, gücümüzün yetmediği, e, erişemediğimiz, yetişemediğimiz, okumasını bilmediğimiz, sahip olamadığımız değil, önem vermediğimizden dolayı. Evet sevgili dinleyiciler acı ama e, gazeteye verdiğimiz önem kadar, televizyona, televizyondaki haberlere, bazılarımız maçlara verdiği önem kadar... Keyfimize, çayımıza, kahvemize verdiğimiz önem kadar Allah'ın kitabına, Kur'an'a önem vermediğimiz için Kur'an'ın manasını öğrenme zahmetine katlanmıyoruz. İşte bu hastalığımızı önce itiraf edelim ve Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde bu hastalığımızın tedavisinin ancak Kur'an'ı metni, meali ve imkan nispetinde tefsiriyle birlikte okumak, Kur'an'ın izahını yapan güzel e, Kur'an yorumu kabilinden kitapları, dergileri, yazıları okuyarak Kur'an'la birebir irtibatı koparmadan e, Allah'ın kitabını e, hiç bugüne kadar meal olarak okumadıysak inşallah bu Ramazan'ı e, vesile edinerek metniyle birlikte mealini okuyalım. Hızlı hızlı okumak, bir an evvel hatim etmek ee, bize e, nefsimizin oyunudur. Kur'an'la irtibatımızı e, böyle sınırlandırarak e, en fazla sevabın böyle olacağını e, değerlendirmek, tekrar edelim, sağlıklı bir anlayış değildir. Biz hiçbir e, dostumuza, kardeşimize e, Kur'an'ın anlamını okumadan yeterli bir istifade e, edileceğini e, düşünmediğimizi söylüyoruz. Mutlaka... ...Kur'an'ın metnini okumaya, öğrenmeye çalışalım ama... ...esas olarak da e, maalini, tefsirini okuyalım. Hangi maal, hangi tefsir e, ikinci derecede önem arz eden hususlardır. Dolayısıyla önce biz iyi niyetle uygun bir maal, fark etmez hangisi olursa... E, ...edinelim ve e, metniyle birlikte maal okuyalım. İmkanımız varsa o maaldeki problemleri tefsirle genişleterek e, yeterli noktaya getirelim. Evet... Kur'an'ı gerektiği gibi anlamak için kalbin kilitli olmaması gerektiğini ifade ettim. Kalp hastalıklarından uzak olmamız gerektiğini ama e, bilinçli bir şekilde hastalıklarımızın e, vakıa olduğunu itiraf ediyorsak e, bunun şifasının da Kur'an'da olduğunu e, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirebiliriz. Kalp hastalıklarının ilacı Kur'an-ı Kerim'i düşünerek, anlayarak, okuyup kendi hayatımıza, Aile hayatımıza, çevremize ve toplum hayatına geçirmeye çalışmak Müslüman'ın kulluk görevinin en başta görevi gelen e, özelliğidir. Birinci derecede görevimiz budur. Bunun yanında öğüt dinlemek, zikir, tevbe, istiğfar, huşu ve anlayış, kalbi arındırma yollarına müracaat edip güzel ahlak, ihlaslı ibadet üzere olmak, cesaret... İns ve şeytanlar, ins ve cin şeytanlarına tavır almak kalp hastalıklarının ilacı olacaktır. İnsanın manevi yönüyle olgunlaşması, manevi problemlerinden arınması için ciddi manada adımları olacaktır. Kur'an'a yönelirken kalbin görevini yapabilmesi lazım. Onun için de selim olması, yani şirk gibi, nifak gibi, şüphe gibi inanç yönüyle Hastalıklardan e, salim olması, arınmış olması lazım. Kalplerin seril, selim olmayıp hastalıklı olmasını Kur'an hemen daima nifak illetiyle, nifak denilen ciddi manevi hastalıkla irtibat e, gösterir. E, bu konuda çokça ayet var. Ben vurgulamayayım ayet numaralarını. E, Bakara suresi 10, Maide 52, Enfalis 49 gibi. Dolayısıyla e, biz... Öncelikle e, nifaka giden bütün yolları tıkamalı, iki yüzlü olmak. Rabbimizle baş başa olduğumuz zaman, e, kullarla baş başa olduğumuz zaman e, nasıl kalbimiz e, oluyor ve e, ibadetlerimizi yaparken ne kadar riayi karıştırıyoruz, e, ne kadar e, Allah'a gönülden teslim oluyoruz, insanlar kalplerini kontrol edebilmeli. Bu kontrolü de e, sağlama aracı olarak Kur'an'la yapabilmeli, Kur'an'ın inşa ettiği insan tipiyle yapabilmeli, peygamberle e, karşılaştırmalı kendisini. Yoksa kafirlerle, günahkarlarla karşılaştırınca e, onlardan daha az hastalıklara sahip olmak e, insana doğru bir e, çözüm getirmez. Dolayısıyla bu kalbin nifak hastalıklarıyla, irtibat e, ...ilgili genel problemi e, Kur'an'dan yola çıkarak e, şöyle değerlendirebiliriz. Kalbi perişan eden hastalıkların başında samimiyetsizlik ve riyakarlık gelmektedir. Münafıklığın en tipik özelliği kalp hastalığıdır. Kalp hastalığının diğer belirtileri arasında doymazlık, hırs, pislik ve iğrençlik, sefihlik diyebileceğimiz ricz, şeytan fitnesine yataklık etmek... ...Kur'an'a göre dikkat çeker. Kalp hastalığı, kalp katılığı... ...kalp kararması, yani... ...Kur'an'ın kasvet dediği... E bir problemi gündeme getirir. Kur'an bu kalp katılığından, kasvetten çokça bahseder ve onu insanın sonsuzluğa, güzele, iyiye yani Allah'a giden yolunu tıkayan bir bela olarak gösterir. Zümer suresi 22. ayette meal olarak yazıklar olsun kalbi kasvetle dolmuş, kalbi katılaşmış insanlara der. Dolayısıyla merhametsizliğin de bir yansıması olan kalbin kasveti, ee, bunun e, sebebi kalbin e, hastalığını azdıran, e, kalp katılığını artıran en önemli sebep Kur'an'a göre sonu gelmez arzu ve emeller, hırslar ve tutkulardır. Dünyaya dört elle sarılıp Habire dünya için gayret etmek ve e, uzunca dünyevi emerler ve tutkular içerisinde e, kendisini kaybetmektir. Kalp katılığının en tipik temsilcileri de Kur'an'a göre e, Yahudileşmiş insanlar Yahudilerdir. Dolayısıyla <gülüyor> Kur'an'ın Yahudi dedikleri daha çok bir ırk olmaktan öte e, inanç problemi olan e, peygamberlere düşmanlık yapan onların yoluna e, engel olmaya çalışan e, peygamberlerini madden ve manen öldürmeye e, kitapları tahrif etmeye çalışan kalbi katı kasvetli insanların yapısıdır dolayısıyla e, İsrail'deki zulümlerin e, Filistin'deki zulümlerin e, bu tür kalbi katılaşmış insanlar tarafından yapıldığını değerlendirirken unutmayalım ki Yahudileşmek sadece bir Yahudi anne babaya mensup olmakla alakalı bir problem değil. Dolayısıyla öyle bir anneye babaya sahip olduğu halde hidayete gidebilmek... Kur'an'ın istediği bir insan olabilmek mümkün olduğu gibi normal Yahudi olmayan bir anne babadan dünyaya gelip de Kur'an'ın Yahudileşme dediği gadab edilmiş bir insan tipine bu karaktere ulaşmak da mümkündür. Günahlarla, nifakla kalbi rifkata getirecek özellikleri, ibadetleri terk ederek, dünyevileşerek altına e, ve putlara taparak Yahudileşmek de mümkündür. O yüzden Yahudilik derken e, insanlarımız bunu bir ırk olarak e, anlamasınlar. Bir zihniyet olarak anlasınlar. E, Kur'an'ın e, Kur an vurguladığı esas problem e, bir ırkla alakalı bir problem değildir. Dolayısıyla ırkçılığı e, evvela Kur'an engeller, Kur'an önler e, problemi biz e, karakter bozukluğu kalp kadılık katılığı Allah'ın dinine ve kitabına karşı saygısızca davranma davranmak olarak yahudileşmeyi bu anlamda kullandığımızı Kur'an'ın genel olarak bu anlamda kullandığını hatırlatıyoruz. İnsanın kalbini tahrip eden tutum ve davranışlar giderek işte <gülüyor> yahudileşme örneğinde olduğu gibi kalbi paslandırır. Kalbin paslanması, hak ve hakikate açılabilecek pencerelerin kapanma noktasına yaklaşılması demektir. Bu duruma gelen kişi, yaratıcı ile arasına tam bir perde çekmiş olur. Mutaffifin suresinin 13 ve 15. ayetlerinde vurgulandığı gibi. Hastalanan ve paslanan, paslanan pas tutan kalp nihayet körleşir. E, dolayısıyla Kur'an esas körlüğün gözlerdeki, kafadaki körlük değil... Kalp körlüğü olduğunu vurgular. Haç suresi 46. ayette. Kalbin körelmesi kalp gözünün yani basiretin, ferasetin kör olmasıdır ki bu durum insanın kainatı, varlıkları, İnsan ve evrenin sırlarını çözmeye götüren bütün e, imkanları kullanmaması, bu araçları dumura uğratması e, şeklinde olur. Kur'an sadece kendisinin okunması gereken bir kitap olduğunu vurgulamaz. Aynı zamanda kainatın ve insanın da Kur'an'la birlikte okunması gereken ilahi kitaplar olduğunu vurgular. Biz Kur'an'ı Kainat ve insan adlı kitaplardan bağımsız olarak Anlayamayız, doğru anlayamayız. Yine kainatı ve insanı da Kur'an adlı kitaptan bağımsız olarak, onunla irtibatsız olarak anlamamız, doğru anlamamız mümkün değildir. O yüzden e, insan e, kalbi e, bakışı, yaklaşımı, feraseti, basiretiyle kainatı da okuyabilmeli. Kendisini ve insanları okuyabilmeli. Bu konuda e, Allah'ın kitabı olan kendi kitabım dediği Kur'an-ı Kerim e, birinci derecede... Etkin, güç olmalı, onu okuyan bir insan, tefekkür ederek, düşünerek, anlayarak, hazmederek okuyan insan, kendisini de, kainatı da yeterince anlamlandıracak, dolayısıyla haddini de Rabbini bilerek bilmiş olacaktır. Kur'an, kalple akıl arasında devamlı ilişki kurar. İş görmez hale gelen bir kalp gözünün akıl faaliyetini de e, geçersiz hale getirdiğine işaret eder. Dolayısıyla e, kalbi kapalı olan, kalbi mühürlü olan, kalbi günahlarla kirlenmiş olanın aklının da Kur'an'a göre doğru çalıştırılması mümkün değildir. Belki e, onun günahlara yönelik, dünyaya yönelik çalıştığı zannedilebilir. Ama bu Kur'an'ın önemsediği, Kur'an'ın e, vurgu yaptığı akıl değildir. Kur'an'ın vurgu yaptığı akıl e, beyinle alakalı bir e, mekanik akıl değil gönülle, kalple alakalı bir akıldır. Yani imanla irtibatı olan, hidayetle irtibatı olan, manevi güzelliklerle irtibatı olan aklın Kur'an'a göre bir önemi vardır. Ve e, müminler esas bu akla, kalple bağlantılı olan, imanla, hidayetle bağlantılı olan, akla sahip olan insanlar olarak vurgulanır. E, o yüzden kalbi kasvetli, günah yüklü olan insanların akli yeteneklerinin de doğru çalışması, onların rahat, güzel tefekkür edebilmesi, düşünebilmesi çok zordur. İnsanın ahiretini düşünmeden, cehennemi hesaba katmadan, dünyada aklını kullandığını zannetmesi ne kadar akıllıca davranıştır. Esas felaketi bilemeyen, esas afeti bilemeyen insan, ee, ...ne kadar düşünebilir, ne kadar akıllı geçinebilir. Allah'tan korkması gerektiği kadar korkmayan, cehennemden tedbir alması gerektiği kadar tedbir almayan insanlar... E, ...sanal afetlerle, sanal korkularla korkuları her gün yaşıyorlar. Ölüme hazır olmayanlar her gün ölüm sancısı çekiyorlar. Dolayısıyla e, iki gün önce e, küçük çaplı bir İstanbul'da e, hissedilen depremin... Ee, günlerce olumsuz korkulara sebep olacağını e, değerlendirmek yanlış olmasa gerektir artık medyaya da nice gerçek korku değil hastalıklı korkuya müsait insanlar da aylarca e, deprem fobisini korkusunu e, uzunca e, yaşayacaklar sıkıntı halinde her an depremin e, rahatsızlığını hissedecekler ama e, gerçekten Kalbindeki problemleri çözmeye çalışmış Kur'an talebesi insansa esas korkulacak şeyin e, cehennem olduğunu Allah'ın azabı olduğunu e, günahlar olduğunu e, ölüme her an hazır olmak gerektiğini e, dolayısıyla Allah'tan korkmayan insanların sanal korkular içerisinde e, kalbi e, hastalıklarının artacağını bilmeli e, tedbir dışında e, gereksiz lüzumsuz Korkular içerisinde bulunmamalıdır. Kur'an bizi kendisiyle korkutur. Kur'an bizi kıyametin dehşetiyle korkutur. Kur'an esas zelzeleyi Zilzal suresinde ki bir adı da Zelzele suresidir. Zilzal suresinde kıyametin depremi olarak günahların sarsıntısı e, şeklinde onun e, yansıması olarak ortaya çıkacak dehşetle cehennem azabıyla korkutarak yerine getirir. Ama Kur'an e, talebesi olmayan insanların e, açlık korkusu, e, dünya korkusu, e, insan korkusu, kanun korkusu Allah'ın korkusunu bastırır. Dolayısıyla hastalıklı bir e, duruma e, kalbinin gitmesi yönüyle anormalleşmiş olur. İşte Kur'an e, akılla gönlün direkt olarak irtibatını kurar ve kalbi yeterince e, arınmamış insanların e, akli melekelerinin de yeterli olmayacağını e, ifade eder. Özellikle Haç suresi 46. ayette bu vurgu yapılır. Kur'an bu konuda akıl işleten, akıl faaliyeti yürüten kalpler deyimini kullanır. E, onların... Gözleri var onunla görmüyorlar onların kulakları var onunla işitmiyorlar onların beyinleri var kafaları var onunla akletmiyorlar demez son cümle onların kalpleri var ama onunla akletmezler der. Esas aklın e, e, yeri e, imanın hidayetin basiretin ferasetin e, gönül ufkunun e, yeri kabul edilecek kalptir. Dolayısıyla manevi özelliklerdir. Bu özellikleri vurgulanmayan e, IQ'nun e, insanı kurtarması beklenemez. Dolayısıyla e, e, potansiyel olan akıl değil, e, esas kinetik olan, faaliyet o içinde olan, hakkı bulan akıl, e, imanla irtibatı olan akıl, Kur'an'a göre temel alınır. İşte bunun e, manevi hastalıklarla direkt, irtibatı vardır. Ee, bunun tedavisinin de evvela Kur'an'la e, yapılması gerekir. Kalbin mühürlenmesi, boş arzuları Tanrı edinme, hevasını, insanın kendi keyfini, heveslerini e, Tanrı edinmesi, ilah edinmesi şeklinde ortaya çıkar. Casiye suresi 23. ayette ifade edildiği gibi. Yine Allah'ın nimetlerine nankörlük, kalbin mühürlenmesine ve giderek Kalp hastalığına ve kalp bin taşlaşmasına götürür. Azgınlık, zulüm, bilgisizlik e, yine Kur'an'ın kalp mühürlenmesine kadar gidecek kalp hastalığının sebepleri olarak vurgulanır Kur'an'da. Kalbi mühürlenenler artık insanca ne görebilirler, ne duyabilirler, ne anlayabilirler, ne de insan gibi, Müslüman gibi yaşayabilirler. Bakara suresi 7, Münafıkun suresi 3. Gibi ayetlerde vurgu yapıldığı gibi küfre götüren günahlar açısından önemli bir konu sevgili dinleyiciler günahın cinsidir her günah çirkindir kaçınılması gereken bir yasaktır ama şeytan bazen küçük günahları gözümüzde büyütürken büyük günahları ve esas olarak şirki basitleştirir önemsiz gibi gösterir. Bundan kaçınmak gerekir. Elfazı küfür, şirk ihtimali olan konular, Müslümanın gözünde cehenneme düşmekle, ateşin içerisine düşü vermekle eş görünümünde olmalıdır. Namazı terk etmeyi alışkanlık haline getirmek de sevgili dinleyiciler, en azından küfür yoluna sapmaktır. Bu yolun neticesinin cehennem olduğu ısrarla vurgulanmalıdır. Bunun yanında insanın kendini heva ve hevesini putlaştırmaya götüren gurur ve istina yani başka İslami görüşlerden, e, okumadan, Kur'an'dan, e, nasihatlerden kendisini zengin kabul etmek çok önemli bir günahtır. Bir günah zulümle ilgiliyse, gönül incitiyorsa çok ciddi sonuçları olacak yine önemli bir vebaldir. Zulüm, Kur'an'ın üzerinde ısrarla durduğu kalbi mühürlü kafirlere ait, temel olarak evet kafirlere ait bir özelliktir. Dolayısıyla Müslüman zalim olabilir mi? Müslüman temel özellik olarak kesinlikle zalim olamaz. Zalim sıfatı verilecek şekilde zalimliği e, üzerinde bulunduramaz. Ama insan olduğu için, beşer olduğu için hata ederek bazen yanlışlıkla kafirlere ait bir özellik olan zalimliği, bir an gafletinden dolayı almış uygulamış olabilir zulmetmiş olabilir ama ondan sonra hemen tövbe eder pişman olur o zulmü o zalimlik vasfını bırakır yoksa kalbi taşlaşır ve giderek kalbi mühürlenir Kur'an'ın ifadesine göre zalimin kalbi mühürlenmeye baş adaydır ve sevgili dinleyiciler esas zulüm bir insana işkence etmekten öte bir insana şirki anlatmaktır. Şirk en büyük zulümdür. Lokman suresi 13. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Bir insana eziyet etmek, bir insanın hakkını vermemek zulüm olur da Allah'ın hakkı olan tevhidi, Allah'ın hakkı olan ibadeti Allah'a vermeye çalışmamak, Allah'ın hakkını gasp etmek gibi anlaşılacak bir çirkin fiili yapmak zulümlerin en büyüğü olmaz mı? Yine sevgili dinleyiciler, küfre düşmemek açısından günah üreten günahlar vardır. Anaç günahlar, e, e, üretken, doğurgan günahlar vardır. Bunlardan şiddetle sakınmamız gerekmektedir ki kalbimiz hastalıkla, e, tümüyle kararmasın, giderek kalbimiz e, mühürlenmesin. Bazı günahlar başka günahlara yataklık ederler. Bunların başında yalan ve içki gelir. Yalan ve içki ana günahlardır. Başka günahlara kapı açar Büyük günahlar da bunun yanında Sayılabilir Yalanın günah barajını aşarak Nifak ve küfrü temsil ettiği konusunda ciddi uyarılar vardır. Münafığın alameti üçtür denilen hadiste esas alameti yalan olarak değerlendirebiliriz. Emanete ihanet de verdiği sözde durmamak da yalanla ilgilidir. Dolayısıyla yalan söylemek münafığın temel alameti, temel özelliğidir. Münafık da kafirlerden daha şiddetli azap görecek en ciddi küfrün kalbe yerleşmesi şeklinde olanıdır. O yüzden sevgili dinleyiciler yalandan ve içkiden sakınmak lazım ki diğer günahları da e, bunlar davet etmiş olmasınlar. Yine büyük günahlar, haramlar e, başka günahlara davetiye çağırır. Bir günah bir günahı davet eder. O yüzden günahın azı ve çoğu, e, küçüğü ve büyüğü hepsi önemli görülmeli. E, nasıl mikroplar ...başka mikroplara davetiye ça yapıyor veya insanı e, etkisizleştiriyor, e, insanın korunma sistemini, bağışıklık sistemini zedeliyorsa... E, ...günahlar da insanın cehennemden korunmasına, takva özelliğine engel olacak e, düşmanlarımızdır. E, kalbimizi bu haramlardan, günahlardan arındırmak için kalp katılığına giderek... Allah'ın bizi terk etmesine, kalbimizi mühürlemesine varacak Allah muhafaza durumdan e, uzak kalmak için şu mübarek günleri fırsat bilmeli. E, günahlarımızın tümüne, küçüğüne, büyüğüne, gizlisine, açığına tevbe etmeliyiz. Kötü alışkanlıklarımıza, sigara ve içki gibi problemlerimize, küçük şaka olarak da olsa söylediğimiz yalanlara, insanları aldatmaya, pazarcılık yapıyorsak sattığımız malı vitrine Tezgaha farklı sunup e, tarttığımız şeyleri farklı yapmaya, e, insanları kandırmaya e, giden yolları e, tümüyle bırakmalı. Ölçüde her konuda adaletten ayrılmamalı, Allah'ın haram dediklerini e, kanser mikrobundan daha beter e, bizim ahiretimizi mahvedebilecek, kalbimizi dünyada mühürleyecek bizi küfre götürebilecek e, araçlar olarak değerlendirmeliyiz. Hastalık ve bozukluklardan arınmış bir kalp, Kur'an dilinde selim kalp adını anmaktadır. Şu ara 89, safat 84. ayetlerde. Allah'ın insandan son hesap gününde istediği tek şey, onun huzuruna selim bir kalple gelmiş olmasıdır. Şu ara suresi 89. ayette ifade edildiği gibi. Allah insanın ne malını? Ne evladının fayda vereceğini söyler. Ancak Allah'a selim yani hastalıklı olmayan sağlam bir gönülle günahlardan arınmış, manevi kirlerden temizlenmiş, fıtratında olduğu gibi e, temiz bir kalple dünyaya gelen insanın fıtratını koruyup emanete ihanet etmeden tertemiz bir şekilde e, emaneti e, ölürken sahibi olan Allah'a o temizlikte e, verene ancak bu temiz kalp, ...fayda verecektir. Ee, i̇nsanlar rahatlıkla benim kalbim temiz, e, benim içimden kötü düşünce yok, her ne kadar bazı günah işliyorsam da derler, bunlar kesinlikle yanlış ifadelerdir. Ee, yani insanın hastalığını bilmemesi, hastalığını kabullenmemesi kadar büyük hastalık olmaz. Dolayısıyla hastalığını itiraf etmeyen, kabul etmeyen insanın iyileşmesi de mümkün olmayacağı için... ...bu insanlar büyük ihtimalle kalbi mühürlenmiş, kalbi katılaşmış, taşlaşmış kimseler olabilir. Allah bizi onlardan eylemesin. Yani hangimiz günah işlemiyoruz ki kalbimiz tümüyle temiz olsun, arınmış olsun. Benim ne günahım var diyor... Ya da şarkılara, türkülere bile konu olmuş. Hangimizin günahı yok ki böyle sözler söyleyebilelim. Sevgili dinleyiciler, kalbim temiz demek ancak bütün günahlardan arınmakla olabilecektir. Kalbin temizliği et parçası olarak temizlik değil elbette. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz kalp yürek olarak vücudumuzun bir et parçası değil, manevi özelliklerimizin merkezi, temel esası olan Ruhi özelliklerin manevi olarak yeri kabul edilen gönül dediğimiz bir kalptir. O yüzden bunun temiz olması ancak tüm ibadetleri yerine getirerek tüm günahlardan sakınarak ve bu özelliği de devamlı hayat boyu yaparak olacaktır. Peygamberimizin meşhur hadisi vardır, Buhari ve Müslüm hadisidir. Vücutta bir et parçası vardır ki o temiz olursa, sağlam olursa bütün vücut sağlam olur. O hasta olur, bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin o kalptir yani gönüldür der. İşte gönlü sağlam olan insanın sağlaması, amellerle olacaktır. Amelleri tümüyle sağlam olmayan bir kimsenin kalbinin, gönlünün sağlam olması bu hadis-i şerife göre kesinlikle yalandır, uydurmadır, insanın kendini kandırmasıdır. O yüzden din hayatının, Müslümanca yaşayışının amacı insana selim kalbi, hastalıksız, temiz bir gönlü kazandırmaktır. Selim kalbin olmadığı kişide din sadece bir kuru bir iddia veya aldanış olmaktan öteye gitmez. Sevgili dinleyiciler, gaye olan Kalbe sıfat yapılan selim kelimesi bilin ki tevhid yolunun genel adı olan İslam'la, teslimiyetle e, aynı köktendir. Yani selam ve selamet kökünden türemiştir. Kalbin sağlam olmasıyla ilgili Kur'an'ı ifade, selim kalp. O yüzden selim kalp barış, huzur, güven, sükunet e, timsali olan İslam'ın e, yoludur. İslam'a teslim olunmadan, Allah'a teslim olunmadan... İnsanın selamete ulaşması, kalbinin selim yani hastalıklardan uzak olması yani temiz olması mümkün değildir. Kur'an böyle değerlendirir. Bu değerlerin sembol ve e, esası Kur'an'la irtibattır. Allah'la ibadet özelliğini e, haram ve helal hükümlerine riayeti unutmayan bir yapıdır. Bu yüzden e, kalbin hastalıkları e, ancak e, ibadetlerle, Kur'an e, tavsiyeleriyle e, mümkün olacaktır. Aynı, ayrıca kalbin imtihanını başarıyla verenlerin onu rahmet ve sıcaklıkla e, kaynaşma ile doldurduklarını e, Kur'an söyler e, Hucurat e, 3 ve Hadis suresi 27. ayetlerde. Dolayısıyla kalbin imtihanını kazanan vesveselerden uzak olan, günaha meyletmeden uzak olan kalpler kasvete de uzak olacaktır. Dolayısıyla böyle kalpler rahmetle dolu kalbin yumuşaklığı, merhameti söz konusu olacaktır. Merhametli kalpler insanlara bir şey verme ihtiyacı duyar hepimizin her insana verebileceğimiz mutlaka bir şeylerimiz vardır. İlla maddi şeyler olması gerekmez. Elbette zenginlerimiz hatta fakirlerimiz elinde olan maddi imkanları bizden daha fazla fakir olanlara vermek zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Ama mutlaka hepimizin birilerine bir şeyler verecek imkanı olduğumuzu bilelim. Bunları özellikle verilmesi gereken değerlerin en önemlisi kişilere Allah'ı vermek. Allah'ı hatırlatmak, ahireti hatırlatmak, dini hatırlatmaktır. Dolayısıyla paradan çok daha önemlidir. Karnını doyurmaktan çok daha önemlidir insanların gönlünü doyurmak, kafasını doyurmaya çalışmak. Ee, i̇nsanlara bunu da verecek güçte de değilsek teselli verelim, selam verelim, güler güler yüzümüzü gösterelim, tebessüm verelim. Mutlaka hepimizin birbirimize e, verebileceğimiz çok şeyler vardır. Bu vermek için önce merhametli bir kalbe e, rahmetle dolu, yumuşak bir gönle ihtiyacımız var. İşte madde, dünya, dünyevi değerler kalbin yumuşaklığını gideriyor. Hırs, tama, dünya e, metaı e, bizim e, kalbimizdeki e, yumuşaklığın yerine katılığı, e, kasveti, gırzatı, kabalığı getiriyor. Dolayısıyla artık suratımız e, asıl, asık. Ee, düşüncemiz sadece e, dünya ile ilgili problemler e, olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir kalbin kendi sahibine bile faydası olmayacaktır ki e, başkalarına bir şeyler vermek için başkalarına faydalı olsun. Kur'an kalplerin Allah'ı zikirle yumuşadığını belirtir. Zikir ee, zannedildiği gibi sadece dille bazı kelimeleri söylemek değil zikir Kur'an'dır zikir namazdır zikir her türlü ibadetlerdir zikir Allah'ı hatırlamaktır ee, Allah'la beraber yaşamaktır ee, Allah inancını devamlı taze tutmaktır Allah'ın her an bizi gördüğünü her söylediğimizi e, işittiğini her yaptığımıza şahit olduğunu idrak etmektir kalp temizliğidir. Dolayısıyla kalbi arındırmaktır. İşte bu tür e, zikirle kalp arınacaktır. Kalp aynı zamanda mutmain olacaktır. Allah'ı zikretmek, ibadet etmek, Kur'an'la, namazla iç içe olmak, yani şuurlu olarak anmak... ...kalbi titretir, kalbi yumuşatır ve daha sonra onu huzura kavuşturur. Sükunet, ferah, huzur ve doygunluk ile doldurur. Kur'an'a göre kalplerin huzura kavuşması ancak Allah'ı zikirle yani ibadetle, Allah'ı hatırlamakla... E Allah'la beraber yaşamakla mümkün olacaktır. Allah yerine başka şeylerin sevgili seçildiği bir kalbin doyması, mutlu olması, tatmin olması beklenemez. Bu konuda Rahat suresi 28, Hadis suresi 16, Hac suresi 35, Müminin suresi 60, Enfal suresi 3. ayetler delil olarak vurgulanabilir. Kur'an mühürlenmiş kalplerin ee, mütekebbir, müstekbir kalpler olduğunu ifade eder. Dolayısıyla kibir ve gurur hele başkalarına e, büyüklük taslama yönüyle e, tağutluğa doğru giden etkin ve yetkin insanların konumu olursa bu insanların kalbi e, giderek mühürlenecektir. Allah bir cebbar, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini mühürler der Kur'an-ı Kerim'de. Mü'min suresi 35. ayette. Kalp hastalığının ve bozukluğunun insan hayatındaki en tehlikeli e, pratik yönü insanın kalbiyle dilinin farklılığıdır. Kur'an bunu imansızlığın, şahsiyetsizliğin e, yani nifakın e, belirişi olarak değerlendirir. Dolayısıyla ee, kalıpla kalbimizin farklı olması, kalbimizle di dilimizin uyuşmazlığı, kalbim temiz dediğimiz halde amellerimizin temiz olmaması, dolayısıyla kalple kalıbın farklılığı, bilelim ki insanın kalbine karşı günah işlemesi kalbine ihanetidir ve giderek nifaka doğru yol açan bir özelliktir. O yüzden Kur'an'ı tedebbürle düşünerek, anlayarak okumak kalbin kilitli olmasının, e, açılması için en önemli vasıtadır. Bunları okumamak, yapmamak, Kur'an'la mesafemiz olması da e, kalbimizin kilitli olmasının e, en temel vurgusudur. E, Muhammed suresi 24. ayette bu konu vurgulanır. O yüzden sevgili dinleyiciler, gönül hastalıklarımızdan arınmayı birinci derecede görev kabul edelim. Kalbimizin hastalığını maddi hastalıklarımızdan önemli tutalım ve bunun içinde şu günleri fırsat bilerek Kur'an'a hazır, ibadetlere gönlünü açmış, haramlardan vazgeçmeye gayret etmiş, günahlarına tövbe etmiş, kalbi arındırmak için faaliyetlere başlamış bir yapıyla e, inşallah ulaşalım. Rabbimiz her türlü kalp hastalıklarından, günahlardan uzaklaştıracak gayret, basiret, feraset ve e, Çaba e, lütfetsin inşallah. Rabbimiz dünyada ve ahirette bize güzellikler ver. Arınmışlık nasip eyle, Her türlü kirlerden, günahlardan, e, fitne ve fesattan, her şeyden önce de küfür ve şirkten bizi uzaklaştır. Kalbimize bunların zerresini koyma diye dua ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. E, onun selamı, rahmeti ile beraber olmanızı Tavsiye ediyorum sevgili dinleyicilerim.